Muhterem Müslümanlar, insan başının büyüklüğü, kalbinin vüs'at-ı nispetinde mükellefiyeti vardır. En büyük ümmet olan ümmeti Muhammed'in mükellefiyeti, diger ümmetlerle kıyas edilmeyecek kadar büyüktür. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam, sair peygamberlerden ne kadar büyüktür? Onun davetine icabet eden ümmet, sair ümmetlerden ne kadar büyüktür. Kur'an-ı Kerim'i dinleyen, büyük başta olma istidadında olan ümmeti Muhammed, o nisbette büyük olma yolunda olması gerekir. İrfanınız arttıkça, kalbiniz büyüdükçe, duygularınız inkişaf ettikçe, Allah hakkında daha fazla marifete sahip oldukça, Resul-i Ekrem Vesselam'ın ders verdiği medresede dersiniz ileriye gittikçe, malumatınız arttıkça Allah'a karşı saygınız artacak, korkunuz artacak, endişeniz artacak, tir, tir titriyeceksiniz. Müptedilerdir ki korkusuz yaşarlar. Hiçbir şeyi bilmeyen ami cahil kimselerdir ki camit gibi hareket ederler, duygusuzdurlar. İçi dışı kadar, dış iç içi kadar parlak olan kimseler, başı büyük olan kimselerdir. Başı yüce dağlar kadar yüce olan kimselerdir. Ve yine o dağlar kadar dumanlı olan, karlı, buzlu olan kimselerdir. İç genişliği, içteki duygu, düşüncenin heyecanı ve dalgalanması, bunlar marifetle mütenasiptir. Ne kadar biliyorsan, Bildiğin şeyin izanına ne kadar ermiş isen, o kadar canlı, o kadar kanlı olacaksın. Ve işte Kur'an-ı Kerim'in hayatı vahş olan, füzünkar olan ifadesine kulak veren, sahabeyi kiramı bizden ayıran hususlardan bir tanesi de budur. Her gün bir hususu arz ediyorsam ve bir noktada onlarla beraber olmaya davet ediyorsam, gönül heyecanı ile onların yanında bulunmanızı istiyorsam, Kur'an'ın isteğini size duyuruyorsam, intikal ettiriyorsam, bu boşluğu kapamak için, aradaki mesafeyi kapamak için veya onların gerçek hüviyetiyle, şu yaralı, bereli asın gerçek hüviyetini göstermek için mikyas olarak arz ediyorum. Onlar da bizim gibi duyuyorlardı. Onlar da Resul-ü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı gördükçe, hayat bahşolan sözlerini dinledikçe iman ve irfanları artıyordu ama coşuyorlardı. Eski halleriyle yeni halleri arasında mesafe meydana getirecek şekilde coşuyorlardı. Eski hüriyetler içinde onları görmeye imkan yoktu, değişmiş insanlar olarak karşınıza çıkıyorlardı. İslam'dan evvelki Hazreti Ömer'in vaziyetini düşünün. Panayırlarda develerle güreş tutan Ömer'in vaziyetini düşünün. Mazlumları döven, musabı birkaç defa tartaklayan Ömer'in vaziyetini düşünün. Ve Müslümanlıkla serfiraz olduktan sonra, karıncaya bile ayağını basmayan Ömer'in vaziyetini düşünün. Bu iki keyfiyet arasındaki mesafeyi ölçmeye çalışın. Eski halinde ne kadar uzaklaştığını anlamaya çalışın. Gerçek mümin budur. Gerçek mü'min nazariyeler insanı değildir. İslam hakkında kanunlar kıssaslar söyleme insanı değildir. Gerçek mü'min bir diyalogu değildir. Gerçek mü'min dışı kadar içi de parlak olan insandır. Gerçek mü'minin gecesinin yanaklarında gözyaşı vardır. Gerçek mü'minin gecesinin kalbinde kalp heyecanı vardır. Gerçek mü'min duygu heyecan insanıdır. Gözü yaşlıdır, kalbi heyecanlıdır. Gerçek mü'min Mevla-yı huzuruna çıkmaktan tir tir titrer korkar. Akıbetini tem tem teminata garanti altına almak için bu işi en büyük dava, en büyük dert haline getirir. Durmadan bunun için çırpınır. İman ve irfan nisbetinde müminin vaziyeti değişecektir. Hüviyetinizi yumurtanın içindeki civcivin durumunu terk edip de aşkı, ayrı bir hüviyet iktisap ettiği gibi arkada bırakacak, değişik mühviyatı artık idare edeceksiniz. Yani siz ümmeti Muhammed olduktan sonra yumurtanın içindeki civciv değilsiniz. Yani siz ümmeti Muhammed olduktan sonra tavus yumurtasının içinde tavus kuşunun bıraktığı şey değilsiniz. Siz kanat çırpan bir tavuksunuz. Siz semalarda kanat çırpıp pervaz eden bir tavus kuşusunuz. Hazreti Muhammed'e ümmet olduğunuzu düşüneceksiniz. Onun getirdiği Allah marifetini kavramaya çalışacaksınız. Siz basit devirlerin, basit cemaatleri, basit ümmetleri değilsiniz. İlmin, tekniğin, teknolojinin Allah marifeti adına getirdiği şeyleri tederrüs eden sizler, bunları okuyan ilim elde eden sizler, bu nisbette izanınızı artırmazsanız, bu nisbette kalbinizle işin yanı başında olmazsanız Allah huzurunda hesap vermeden kurtulamazsınız. Ümmeti Muhammed olduğunuzu düşüneceksiniz. Aklıma hutur ettiği nisbette, misalleriyle meseleyi mücerrediyetten çıkarıp, müşahhas bir hüviyette size takdim etmeyi düşünüyorum. Hazreti Ömer dedim radıyallahu anh, cahiliye devrine ait keyfiyetindeki la kaydilik, laubalilik, gayri ciddilik, o la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah dedikten sonra tamamen silinmiş, ayrı bir hüviyette müminlerin karşısına çıkıvermiştir. Size bir endişesini, kendisini daidar eden bir hadiseyi nakledeyim. Vaziyetin, vaktin, müsaadesi nispetinde meseleyi tavzih ederim. Bildiğiniz bir vakayı nakledeceğim. Cemaatinin tansiyonunu ölçmesi... İmani ve İslami heyecanlarını takması, bir cemaatin sıhhati, içtimai, salahı bakımından çok mühim olduğu için Hz. Ömer buna çok hassasiyet gösteriyordu. Köy köy, kasaba kasaba, belde belde dolaşıyor, halkın tansiyonunu ölçüyordu. Hatta hayatının sonuna doğru, hilafetinin 10. senesine doğru Suriye ve Şam eyaletlerini gezmesi, oralardaki halkı ölçmesi, değerlendirilmesi düşünmüş karara bağlanmıştı. Ama ömrü vefa etmediği için Ömer gözleri kapalı olarak veya açık olarak gidivermişti. Bu heyecan ve bu endişenin sevkiyle, itmesiyle, vadiyede yanındaki birisiyle dolaşırken, bir bedevi çadırının içinde işletin yapıldığını, iş şu nuş aleminin cereyan ettiğini müşahede etti. Veya bir bedevinin basit binasının içinde, bu nahoş işlerin yapıldığını, içki içildiğini gördü. Yanındaki adamla beraber evin içine daldı. Rengi benze atan, uçuklayan o mücrim günahkar insan, evdeki içki içen insan birden bire Hazreti Ömer'i karşısında görünce dona kalmıştı. Ömer şahsen herkesi teker teker tanıyamaz. Aman ama herkes o büyük insanı, maddesiyle manasıyla büyük insanı tanıyorlardı. Ömer ona ilk kitabı yapı verdi. Allah'tan utanmıyor musun dedi. Allah'ın yasak ettiği şeyi içiyorsun. Adam Ömer'in celal ve kasabı karşısında dişini sıkarak son bir fırsatı değerlendirmek istiyordu. Ya Ömer, sen Allah'tan utanmıyor musun? Bir adamın evine giriyor halini tecessüs ediyorsun. Ömer büyük bir hata ettiğini anlamıştı. Niye müminlerin halini tecessüs ediyorsun diye gerisin geriye dönmüş alayarak sahabe-i kiramın sinesine giri vermiştir. Belki günlerce yemekten iftara kaçtı. Huzuru kaçtı rahatsız oldu. Müminin halini tecessüs etmişti. Mümin içki içebilir, Allah affetsin. Ama bir mümin onun halini araştırmakla mükellef değildir. Görürse Allah affetsin diye dua etmekle mükelleftir. Müminin vaziyeti, vazifesi budur. Aradan günler geçti. Büyük Ömer minberde oturuyordu, mihrapta oturuyordu. bir mescitten içeriye girdi, namaz kılacaktı. Ehli salattı, başı secdeliydi, vicdanı berraktı. Sürçmüş de şarabın içine düşmüştü. Ama buna çoktan nezamet etmişti. Mescidin içine girdi, titriye titriye. Ayaklarının bağı çözüldüğü yerde de oturuverdi. Ya Ömer şimdi cemaat içinde beni rezil ederse, Büyük Ömer'in gözü de ona ilişmişti. Uzaktan adama işaret ederek yaklaş dedi. Adam ayakları sendeliğe sendeliğe geldi. Mü'min, dolayısıyla arz edeyim, bütün cürmünle ayakların sendeliğe sendeliğe, Allah'ın huzuruna çağrıldığın günü düşün, şu vakanın altında. İrfanın ve izanın o işi yapmana müsait değildi, hata etmiştin. İşte o bu hatanın ezikliği altında, Sendeliye sendeliye Ömer'e kadar geldi, Ömer eğil bana dedi, kulağına ona hayat bahşi olan şu sözleri fısıldayıverdi. Allah'a yemin ederim ki seni gördüğüm o dakikadan sonra o vakayı kimseye anlatmadım ben, bir ben biliyorum bir de sen bir de Allah biliyor deyivermişti. Ya Ömer kulağını getir ben de söyleyeyim, ben de Allah'a yemin ederim ki o dakikadan sonra o menhuz şeyi bir damla daha ağzıma koymadım bir hata etmişti Mü'min. Hata etmiş, Allah mahcup ettiği için bin nezametin ettin tövbeyle Allah'ın kapısına seveccüh etmişti. Ama Ömer ciddi bir vicdan muhasebesi, ciddi bir vicdan azabıyla belki bir haftası onun için cehennem numun bir hayat olmuştu. Rahatsız olmuştu, tedirgin olmuştu. Mü'min İrfanı izanın nispetinde, geride bıraktığı şeylerden çok değişik şeyler, ileride öyle şeyleri bekliyor, gözünü onlara dikiyor, onları intizar havası içinde tatlı hayat bahş olan güzel dakikalar, güzel anlar, güzel saatler yaşama azmi niyeti içinde oluyor. Cenab-ı Hak bizleri böyle eylesin, idbarimizi ihbar eylesin, marifetin nispetinde bizlere izan ihsan eylesin, şu 20. asırda her şey binlerce tarrakalarıyla mevcudiyetini ilan etmesine rağmen kör, kulaksız, dilsiz ve kalpsiz gibi yaşayan şu 20. asrın sakat mücrim, günahkar cemaatin Allah irşad ve hidayet buyursun inşallahu teala. Aklımda düşündüğüm başka vakalarla meseleyi başka istikamette geliştirme varken elimde ve irademde olmadan bu istikamete gittim. Bir çürüm yaptımsa Allah beni affeylesin. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyeti bağışlasın. Elde olmadan düşünülen şeylerin dışında şeyler irade ediyor ve söylüyoruz. Belki sizin için faydası olmayan şeyler irade etmiş oldum. Cenab-ı Vâcibül Vücud, bana da size de bahsettiği, değerlendirmek üzere bahsettiği zamanları, zamanın parçalarını, rızasını tahsil istikametinde en elverişli, ensemleri şekilde değerlendirmeye muvaffak etsin. Ala innahtan el kalamu ablan zam, kalamu Allahu melik ilazizil alam, kamaqal Allahu tebarak wa taala fil kalam, ve iza Qur'anu feslemu lahu ansi tul alakum turhamu.